Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selam ve rahmeti Mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun Mevla'ya binlerce hamdü sena bizi Müslüman yarattı Mevla'ya binlerce hamdü sena İman ettik, boyun eğdik İnandık Ve öleceğimiz güne kadar Ve sonra kabir aleminde ve sonra Haşre kalkacağımız güne deyin. İmanımız aynı. Allah ve Resul'ün bize öğrettiği ölçüde devam edecek, sadakatımız devam edecek. Sevgililer sevgilisine, Fahri Kainat Efendimiz'e, önderlerin önderine, Efendiler Efendisi'ne, Peygamberler zincirinin en mütekamil ve son halkasına, son altından olan halkasına, varlığın esas sebeplerinden biri olan o zata, güzelliği, şefkati, rahmeti, imanı, ciddiyeti, takvayı öğreten o zata, Kur'an'ı hece hece öğreten o zata, ayetleri ilmik ilmik ruhumuza gergev, gibi işleyen o zata sarat ve selam olsun şu an evindeyken gerekçe ne olursa olsun Çocuğunun, yaşlısının, halkının başına mermi yağan Bütün Müslümanlara Allah nusret nasip etsin Şehitlerine Mevla rahmetler nasip etsin Dünyanın siyasetini belirleyenlerin siyasi kavgalarında Müslüman halklar, mazlum halklar, ekmek bulamayan halklar, merkepten başka bineği olmayan halklar, yeni, yeniden mazlum, yeniden mağdur, yeniden ezilenler, bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar. Asimanda ve ötesinde Rahman olan Allah onların sesini duyar. Sesini duyar ve ilticalarına cevap verir. Yönel işlerine cevap verir. Mevla dünyanın her köşesinde mazlum olan, mağdur olan, zulme uğrayan bütün Müslümanlara nusrayet nasip etsin. Müslümanlara tuzak hazırlamak isteyenlere ise hezimet versin. Şu mikrofonlardan daha öncesinde Dünyanın bir köşesinde Amerika'da öldürülen iki kulelerin çökmesi neticesinde ölen Günahsız ve zavallı kadınların çocukların Öldürülmesi olayını nasıl protesto etmişsem Nasıl kınamış telin etmişsem ve bunun İslam'a aykırı olduğunu nasıl söylemişsem, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Bosna'da, Eritre'de dünyanın herhangi bir köşesinde tek bir Müslümanın, günahsız bir Müslümanın tek zerre kanı dökülürse, Bütün imanımla telin ediyorum ve şunu söylüyorum elbet elbet ve elbet İslam bütün dünyaya hakim olacaktır, kavgasız ve gürültüsüz medeniyetiyle rahmetiyle İslam bütün dünyaya hakim olacak. Bu fahrikayat Hazreti Muhammed Mustafa'nın müjdesidir. Ben göremezsem sen göremezsen görecek senin torunun. İslam bütün dünyaya hakim olacak. Ama emperyalizm sömürgecilik getirmeyecek. Sevgi getirecek, rahmet getirecek. Zulüm getirtmeyecek, sevgi getirecek. Çünkü gerçek bir müminin, İslam'ın güzellik ve rahmetli ve medeniyetini kurduğu bir dünyada, müminlerin medeniyetlerini kurdukları bir dünyada, demin ifade ettiğim olumsuzlukların hiçbiri olmaz. Çünkü din, mazlumun yanında olmayı emreder. Mazlumun dinini, ırkını, cinsiyetini sormadan... İki hafta önceki sohbetimizde namazın üzerinde durmuştuk, namazı konuşmuştuk ve namazla ilgili bu sohbet hayli yankı uyandırmıştı. Ve genel talep namaz konusuna biraz daha devam etmem doğrultusundaydı. Ben de programlarıma bu radyoda devam ettikçe... etmeye karar verdikçe yani pazartesi akşamları sizinle olmaya devam etmeye karar verdikçe namaz konusunu sık sık gündeme getiririm inşallah takdir ne gösterir bilmeyiz Ve İbni Ömer Radıyallahu anhuma O Cihan serverinden Nebiler serverinden Güzeller güzelinden alıp ve getirir O meşhur İslam'ın şartı diye ifade edilen Hadisinde Buhari ve Müslüm'ün rivayetinde Allah'tan başka ilah olmadığına Fahri kainatın onun Resulü kulu ve Resulü olduğuna Şehadet etmek Namazı kılmak ama dost doğru kılmak Zekatı vermek, hacc etmek Ve Ramazan'da oruç tutmak Sanki hadiste İslam binası İslam'ın mevcudiyeti varlığı Beş direk üzerine duran bir çadır gibidir Beş temel direk, binayı ayakta tutan istinat duvarları. Şimdi şöyle düşününüz. Dört ayrı direk var, bir de ortada direk. Ortadaki direk kelime-i Allah'ın bir ve onun Resulullah'ın onun kulu ve elçisi olduğuna iman etmek o yıkıldı mı hiçbirinin kıymeti yok. Yani Allah ve Resul konusunda şüphesi olanın namazı zaten makbul değildir. Allah ve Resul konusunda şüphesi olanın kıldığı namaz namaz değil, makbul değil. Namazın kabul şartı Müslüman olmaktır çünkü. Müslüman olmayınca onun değeri yok. Orucu oruç değil, zekatı zekat değil, hacı hac değildir. Allah ve Resul, bu iki temel. Bu nedenle demişler ki, ibadetin eksikliğinin çözümü vardır. Allah lütfederse, imanın eksikliğinin çaresi yoktur. Çaresi zamanında tövbe etmiş olup dönmekmiş. Allah'a dönmekmiş. imana dönmekmiş. Evet imandan sonra en önemli ibadet namazdır. Şu 3 ayların aydınlığında bunu yeniden yeniden yeniden da bir daha ve miraca yaklaştığımız şu dem biraz daha vurgulamak istiyorum. İbn Mesud anlatıyor. Dedim ki Allah'a Resulüne Allah'ın katında en kıymetli, değerli ibadet hangisidir? Namaz diye buyurdular. Ondan sonra hangisi dedim? Anne ve babana iyilik etmek. Ondan sonra hangisidir? Cihad dedim. Cihadın üç merhalesi vardır. Harp meydanında savaşla, yap, düşmanla yaptığınız, nefsinizle yaptığınız, malınızla yaptığınız. Tabii bu çok önemli bir hadis. Şu nedenle önemlidir. İmandan sonra Resulullah'ın saydığı ilk merhale namazdır. Namaz ibadetini yapmadığınızda diğer yapacağınız bütün ibadetlerde bir siyah nokta belirir. Annelerin içinde Allah'a en güzeli, en sevimlisi namazdır. Ve ben size soruyorum namaz kılanlara, namaz kılarken tattığınız hazzı ve zevki başka bir şeyle tatabiliyor tata musunuz? Namaz esnasında hissetmiş olduğunuz güzelliği başka şeyde hissedebiliyor musunuz? Namazın güzelliğini başka şeyde bulabiliyor musunuz? O secde anında yaşadığınız zevk ve şevki başka şey veriyor mu size? Mümkün değildir. Ve doğrusu ilk vaktinde kılmak. Ezan okunur okunmaz vakti hemen boşaltmak, namazı için boşaltmak. İlerde kılarım değil ilk anda kılmak mümkünse şayet çok önemli değilse. Ama şunu söyleyeyim bir namazın vakti diğer vaktin ezanı okununcaya kadar devam eder. Öğlenin vakti ikindi okununcaya kadar devam eder. Yani öğle ezanından ikindi ezanını okununcaya kadarki süre içinde... Ezandan önceki süre içerisinde Öyle yıkılabilirsiniz Ama o kadar çok çok fazla geciktirmek de tabii mekruhtur <Gülüyor> Namaz ile Allah'a yönelmek Namaz ile günahlardan arınmak Peygamberin en sevdiği şeyi yapmak Sahabinin en sevdiği şeyi yapmak Sahabi ortak bir noktada birleşmek Sahabeyle ortak bir noktaya gelmek, namazla ortak bir noktaya gelmek, namaz kılınız. Harp sahasında bile kılıyordu namazını sevgililer sevgilisi ve sahabe-i kiram. Hazreti Ömer'in şehadetinden bir an önce, biraz birden önce kıldığı, yaptığı son ibadet namazdır. Ömer namazdayken şehit edildi, Hazreti Ali namaza giderken şehit edildi. Hazreti Osman Kur'an okurken şehit edildi. Allah'la beraber olmak, onun verdiği hazzı hissetmek ve o an Allah'a yakın olduğunun hissiyatında olmak. Şehadet o an geldi tuttu onları. Selam olsun güzellere. Selam olsun şu fani dünyada bize ölmeyecek sevgi bırakanlara, selam olsun peygamberden iz bırakanlara, pe selam olsun peygamberden bize bir gölge yapanlara, selam olsun bize sevmeyi öğretenlere, sevmeyi öğretenleri, sevmeyi öğretenlere. Zerr anlatıyor Ebu Zerr El Gıfari Gıfarlı Ebu Zerr Her birinin adı güzel, sanı güzel, şanı güzel, zikri güzel, hatırası güzel, hissiyatı güzel ebuzer Zerr Ebu Zerr delikanlı sonra gıfarlı ihtiyar Zurgibben tezdad hubben dediği zat Çok yuşak kalbini çok ziyaret eden Çok seven sevilen bir zat Sevgililer sevgilisi bir şey hissedecekti sonra Ebu Zerre karşı birilerinde Ebu Zerre'nin o kalbini hissetmeyeceklerini hissetmiş olacak ki Zurgibben tezdad hubben diyordu Ebu Zer Ölçünü ziyaret et Dosam'a ölçülü git. Zurriben bazen görünme belki. Az az ziyaret et, ziyaret edeceklerini tezdet hubben, sevgin çoğalır. Bıktırma demek istiyordum. Bıktırdığı içinde ile bu zer Ebuzerri belki iyi anlamayacak olanları, onanlara karşı Ebuzerri korumak için bu Ebuzerri anlatıyor işte. Asr-ı Saadet'teki o güzel simalardan biri, Asr-ı Saadet'in o güzel simasını bize hatırlatan o güzel simalardan biri Ebu Zer bir mevsimdi, bir güz mevsimiydi diyor. Hz. Peygamber Salat ve vesselamına olsun dışarı çıkmıştı. Ağaçlardan yapraklar dökülüyordu, sonbahar mevsimi, İşte şu mevsim gibi, kim bilir belki bir ekim mevsimi, kim bilir. Belki ortak zamanı paylaşıyoruz Ebu Zerr'in hadisi rivayet ettiği mevsimle. Belki şu mevsimi anlatıyor, kim bilir. Allah Resulü buyurdu ki diyor, Ya Ebu Zerr, şüphesiz dedi. Müslüman bir kul sırf ama sırf Allah için. Allah'ın rızası kazanmak için ihlasla, kuşu ile namaz kılarsa, Onun bütün günahları şu yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi dökülür. Demek ki günahların döküldüğü bir nevsim varmış, bir güz varmış. Namaz. O namazı kıldığınızda bir rüzgarın geliverip o sarı yaprakları ağaçlardan döktüğü gibi günahlarınız aşağı doğru dökülür. Günahları dökmek istemiyor musunuz? Yoksa günahları yüklenmiş olduğu halde Allah'ın huzuruna gitmek mi istersiniz? Günahkar mı gitmek istersiniz? Günahlarından arınmış mı gitmek istersiniz? Tercih sizindir. Günahsız gitmek istiyorsanız, safi olmak istiyorsanız ve günahlarından arınmış bir halde cennete sevk olmak istiyorsanız bunun yolunu sevgiler sevgilisi söylüyor. Namaz kılmak, namaz kılacaksınız. günahlarınız çoktur namaz günahlarınızın bir kısmını affettirecek alimler derler ki namazlar kılınan namazlar küçük günahlara kefarettir küçük günahlarınızın affına vesiledir ama büyük bir günah şemişen vel iyazü billah Allah hepimizi korusun zina gibi fuhuş gibi kumar gibi içki gibi ve benzeri katil gibi bir büyük günah şemişen onun yolu tövbedir hakka hakka vermektir. Ve şunu da söyleyeyim, çağımıza yayılan en büyük günahlardan birisi de, gizli fuhuş ve zinadır. Bu konuda da bir ikaza bulmak istiyorum. Cemiyetin birçok nüvesinde, maalesef aileleri tedirgin edecek, aileleri sarsacak, rahatsız edecek kadar iğrenç bir zina yaygınlığı vardır. Bir fuhuş yaygınlığı var. Fuhşi isteyenin cinsiyeti önemli değil. Yani bir şuna karşıyız. Erkek işleyince bunu, e canım kaçamak olmuş. Kadın işleyince de fuhuş olmuş. Hayır efendim. İslam diyor ki, arada nikah aklı olmaksızın yapılan her türlü yakınlaşma, yani zinayı sayacak olan her türlü yakınlaşma, erkekten olsun, kadından olsun, aynı niteliği taşır. Özellik itibariyle aynıdır. Özellikle ben, Hani bekarların zinası vardır, o ağırdır. Ama evlilerin zinası varsa bin kez daha ağırdır. Allah'ın ve meleklerini lanet edeceği bir ameldir. Allah'ın uzarına, Allah'ın hiçbir Müslüman izine olarak kalma ya Rab. Ve Ebu Osman, öyle diyor, Selman'la beraberdim, bir ağacın altındaydım. Elinde bir ağaç vardı, kuru yaprakları vardı. Yaprakları dökülünceye kadar sallıyordu. Dedim Ebu Osman, neden yapıyorsun? Dedi ki Resullullahla beraber bir ağacın altındaydık. Allah Resulü aynen böyle yapmıştı da. Sonra demişti ki, ey Selman, Selman-ı Farisi, niçin böyle yaptığını sormayacak mısın? Demiş ki niçin yaptınız? Allah Resulü şöyle demişti bana. Şüphesiz Müslüman güzel bir şekilde abdest alıp namazı tam kılarsa işlemiş olduğu günahlar şu ağaçtaki yaprakların döküldüğü gibi dökülecektir. Saberani'nin ribayeti, Nesai'nin ribayetidir bu Selman Farisi Selman O bunu yaparken Allah'ın Resulundan bizzat görüp duyduğu şeyi bizzat onun yaptığı gibi yapıyor Allah Resulundan uygulayarak yapıyor. Bağlılık ve aşk, muhabbet ve sevgi ne müthiş bir hadise. Şimdi herhangi bir hatibimiz hutbeye çıkar, vaaza çıkar elindeki bir ağacı sallarsa camiden yapraklar dökülsün diye ve sonra cemaate dönerse dese ki bak işte namazlar Şu ağaçtaki yaprakların döküldüğü gibi namazlar günahlarınızı döker derse cemaat nasıl karşılar bilmiyorum. Hoca şikayet edilir mi bilmiyorum ama sahabi uyguluyordu böyle. Akılda kalsın diye unutulmasın diye en güzel temlihten biri şekil oturmuş akla koyacak meseleleri işte modern çağdaki çizimlerin bir benzeridir bu Resulullah'ın yaptığı şey metot eğitim metodu öğretme metodu akılda tutturma metodu bunu çocuk da unutmaz o hadiseyi büyük de unutmaz unutmamış Selman sevmek Allah'ı sevmek Kitabını sevmek, vahye tutkun olmak, peygamberi sevmek, namazı sevmek, bütün ibadetleri severek yapmak, bütün günahlardan da nefret ederek uzaklaşın. Temel bu zaten, severek ibadet yapmak, nefret ederek günahtan kaçmak, İçkiden nefret, fuhuştan nefret, gıybetten nefret, kumardan nefret, zulümden nefret. Ahlaksızlıktan nefret Allah'a sığınma Günah mı işledin? Yüzünle bir günah mı işledin? Gözlerinle bir günah mı işledin? Ellerinle bir günah mı işledin? Git hemen Allah'a sığın. Yıka ellerini, yüzünü, gözünü, ağzını yıka. Allah'a sığın. Günahlarını, o yüzünde beliren manevi günahları o temiz su temizlesin. Allah'a öyle dön. Secdeye öyle koy başını. Alnını secdeye öyle koy ver. Zaten namazın son duasında, tehliyatulardan sonra günahlarından Allah'a sığınmıyor musun? Tövbe istiğfar etmiyor musun? Namaz küçük günahların affına vesile dedim. Neden? Çünkü Müslüman sık büyük bu günah işlememeli de onun için. Bir Müslüman için küçük günah belki düşünülür. Ama büyük isyanlar, büyük günahlar, bir Müslümanın hayatında belki bir iki defa olması gerekir değil, olabilse belki, olursa şayet. Ama sürekli aynı büyük günahı işleyen bir Müslüman, yüzü tutar mı Rabbinin huzurunda mahşer ya eulada, Ve mahşer-i sani de, kabir mahşerinde ve ahiret mahşerinde. Allah'a ne diyecek? Nasıl arz edecek durumunu? Ben hayatım boyunca zina ettim. Sonra tövbe ediyor. Kaç yaşında? 60 yaşında. O tövbe o günahı isteyecek mecalik kalmamış zaten. Misvak kullanırdı sevgililer sevgilisi. temizliğe riayet ederdi. Misvakin ağzı temizlediğini, kokuyu giderdiğini söylerdi. Diş etlerinin sağlamlandığını, sağlamladığını, hatta hadisin ifadesi İbn-i Hacer'ın hatta söylüyor. İnsan ağzındaki balgamı kestiğini, safrayı kestiğini söyler. O misvak, ağacından yapıldığı için, o ağacın özelliğinden olsa gerek, gözlerin kuvvetlendiğini söyler. Tıbbi tedbirini alacaksın ayrı şey. Yani misvakın kullanılması diş, fırçasının, macunun kullanılmasına engel değil ki. Onu zaten yapacaksın. Çağın gerektirdiği bütün o modern cihazlardan istifade edeceksin, o ayrı şey. Ama zaman zaman en azından temiz misvak kullan, mutlaka temiz, her namazdan sonra mutlaka yıkayacaksın misvakini, ondan sonra ikinci namazda kullanacaksın, misvaki kullanca cebraat, hayır efendim olmaz öyle şey, yıkayacaksın, temiz halde ağzına koyacaksın. Ve Ebu Hureyre'nin rivayeti, çok uzun bile geldiği bir rivayet. Söyleyin diyordu sevgililer sevgilisi, sizden birinizin kapısının önünde akan nehir, bir akan nehir düşününüz. Ve günde beş kez yıkansa o nehirde, vücudunda pislik kalır mı kir kalır mı? Sahabe diyordu ki kir kalmaz, pisli kalmaz ey Allah Resulü. Şöyle devam buyuruyorlardı. İşte beş vakit namaz böyledir. Allah onun yoluyla bütün günahları yok eder. Allah'ın huzuruna temiz çıkmak. Bunun yolu denizlerde yıkanmak değil. O bedeni temizliktir. Banyolarda, saunalarda yıkanmak değil, o bedeni temizliktir. Manevi kalbi temizliğin yolu Allah'a eğilmektir. Hocam benim kalbim temiz. Bu ne biçim mazeret? Yani kalbi kirli olanlar mı namaz kılıyor? Namaz kılmıyorsun, ibadet yapmıyorsun, bir şey deyildiğindir benim kalbim temiz. öyle demedi ki hocam Allah bana nasip eder inşallah. Eyvallah. Ama benim kalbim temiz. Yalan söylüyorsun. Çünkü diğerlerini kalbi kirlilikle itham ediyorsun. Çünkü Muhammed Mustafa'nın kalbi senden daha temizdi. Senden de, benden de, benim babamdan da, senin babandan da temizdi. Ve Muhammed Mustafa, salat ve selam olsun, sabahlara kadar namaz kılardı. Kalbi kirliydi de temizlemeye mi çalışıyordu? Haşa! Kalbi kirlilerin namazı kabul olmaz. Bunu diye bana. Deki namaz kıldı halde zulmeden. Şunu şunu yapanlardı. Gel onu beraber tedavi edelim. Ama bana kötü örnek getirme. Sen güzel örnek ol. Falanca namaz kılıyor ama üçkağıtçıymış. Öyle diyor. Sen namaz kılın üçkağıtçı olma canım. Kötü örnek neden sen için örnek olsun? Sen güzel örnek ol, falanca namazı kılıyor da efendim faiz yormuş, efendim kumar oynuyormuş. Sana ne kardeşim ondan, sen kendine bak, kendine, kendini kurtar. Kötülerden sana ne? Namaz kıldığı halde namazı, ruhunu yıkamamış olan örnekten sana ne? Onu kendine örnek al, şöyle örnek al, de ki ben namaz kılayım ama bunun gibi olmayayım inşallah, onu böyle örnek al, kendini kandırma kardeşim, kandırma kendini, kandıramasın kendini, kandırma kendini, yazıktır, bütün bir hayatın lüzumsuz kırtılarla geçiyor, bak ömür böyledir. Hastanelerde hasta Müslümanlar dua istiyorlar. Demin bir hastanın yanından geldim. 51 yaşında. İyice zayıflamış, bitmiş. karaciğer iflas etmiş bir Müslüman. Bir deri kalmış, bir kemik kalmış. Duaya muhtaç. Onun için ve bütün hastalar için duaydı bütün Allah'ım şifa ver. Mağdurlara kapı aç Allah'ım. Mazumlara kapı aç Allah'ım. Hastalara şifa ver Allah'ım. Dertlilere deva nasip et Allah'ım. Mağdurlara ışık göster Allah'ım. Hesaba katmadıkları yerden nusret nasip et Allah'ım. Semanın kapılarını o munhemir ile açılırdır ya Rabbi. Rahmet ya amolar yavru versin ya Rabbi zulmet rahmetinle aydınlat Allah'ım Eleni açmış olan sabirlerin duası hürmetine gözlerinden yaşlar akan ihtiyarların hürmetine ben beyaz saçlı sakallı ihtiyarlar hürmetine müminlere yardım et Allah'ım Gözlerinden semaya bakardı gözlerinden yaşar akardı ağlamayı severdi ağlamayı öğretti de belki kalbi katılaşmış olan bir ümmete o ümmete ırkınıza övünmeyin diyen o zat ırkçılığı ayaklarının altına almış olan o zat sen kureyşisin sen Allah'ın kulu musun Sen Türksün, sen Allah'ın kulu musun? Sen Sırplısın, sen Allah'ın kulu musun? Sen Arap'sın, sen Allah'ın kulu musun? Sen Kürtsün, sen Allah'ın kulu musun? Allah senden ırkını sormuyor. O ırkını senden iyi tanıyor. Allah sana kul olmayı soruyor. Kul, kul, kul, kul! Allah'ı soruyor. Kimse ırkıyla, dedesiyle önemez. Allah'a kulluğunların sen bir su parçasısın su parçası neyinle ölüyorsun? <Gülüyor> Almanlar üstün diyorlardı. Hitler'in, dünyanın en büyük zalimlerinden biri olan Hitler'in üstün ırkı. Ama problemi vardı çünkü aslen Hristiyan değildi zaten. ve kendi ırkına en büyük düşmanlığı yaptı tarih boyunca. İslam, sevgiler sevgisi ey Peygamberim seni ayaklarının altından bin kez öpesim geliyor bulabilsem nasıl problemleri çözdün ve gelen vahyi nasıl edeplendirdi hepimizi Allah'ın katında en üstün olanınız takvada en üstün olandır Çizdi çizgi çizgiyi Allah Azze ve Celle öğreti peygamberine bütün ırkları bir kenara ırkları inkar değil dikkat ediniz milliyetleri inkar değil üstünlük duygusu Allah'a yakınlıktır dedi bu kadar daha asrı saadetin, saadet güneşi bulut kapmadan önce Yani dört halife dönemindeyiz, Arapların ileri gelen bir kısım gençleri, Selmani Farisi ile alay ediyorlar. Arap ırkçılığı var o dönemde, bazı gençlerde, Resulullah sonrasını kastediyorum. Arap üstünlüğü anlayışı var. Bugün bazılarımızda Türk üstünlüğü, Arap üstünlüğü, Kürt üstünlüğü, Efendim, Çerkez, Laz üstünlüğü, hayır efendim. ''İnsan olma, insan! İnsan mısın? Allah'a yakın mısın? Kur'an'ı uyguluyor musun? İnsanlara hihmet ediyor musun?'' Irkçılık, bu milletin başının en büyük ve dünyanın en büyük belasıdır. Oturmuş konuşuyorlar, Selman orada. ''Mimmen en ya Selman'' dediler. ''Sen kimlerdensin ey Selman?'' Selman, zerdüş bir kavimden gelmiş, Müslüman olmuş Allah, Müslüman olmuş. Evet. Selman-ı Farisi, sorunun nereye geleceğini öyüp iyi biliyordu. ''Enebnül İslam'' dedi. ''Ben İslam'ın oğluyum, benim ırkım, babam, anam İslam'dır'' dedi. ''Yani İslam beni insan yaptı'' dedi. Ateşten kurtardı beni. Hem dünya hem ahiret ateşinden kurtardı beni. Ben ilanlı olmuşum. Sen Arap olmuşsun. Ne kıymeti var. İnsan mısın? Allah'a yakın mısın? Selma bunu öğretiyordu. Hayret ettiler. Babasını inkar ediyor. Atasını inkar ediyor dediler. Ve Hazreti Ömer'e gittiler. Büyük halife Hazreti Ömer'e. Dediler ki Garip bir şey oldu. Ne oldu diyordu. Selman kendini inkar etti diyorlardı. Irkını inkar etti. İşte milleti inkar etti. Mescidi Saadet'e Hazreti Ömer. ne dedi dedi. Dediler ki Mimmen ente ya Selman dediğimiz zaman sen kimlerdensin ey Selman dediğimiz zaman ben İslam'ın oğluyum diye haykırdı. Öyle mi dedi diyor Hazreti Ömer. Öyle dediklerinde Hazreti Ömer ayağa kalktı. Bütün mescidi dolduracak o Davuti sesiyle. Ömer Kureyş'iydi, Mekke'nin eşrafıydı. Ömer asıl adam etti Allah? Ayağa kalktı o sesiyle, Ve enebnül İslam, ve enebnül İslam, ve enebnül İslam. Ben de İslam'ın oğluyum, ben de İslam'ın oğluyum, ben de İslam'ın oğluyum diye haykırdı. Mescidi yerinden oynatacak bir gül sedayla. Kurban olayım ben bu İslam'a işte. Gerisi hikaye hepsi, hikaye gerisi. Saadet dönemindeki Müslümanlık, Kur'an ve Sünnet'in Resulullah'ın öğrettiği İslam. Siz bir yerde çalışırsanız, üstünüz başınız kir olur, eve gider gitmez, elinizi yüzünüzü yıkarsınız, çorabınızı çıkarırsınız. Dışarıda kalmış olan tarafları sabunlarsınız. Üstünüzü değiştirir, rahatlarsınız. Abdest budur işte. Abdeste bütün gün boyunca namaz aralarında işlenmiş olan günahların temizlenmesi için tıpkı maddi kir gibi manevi bir kir gelir vücudunuza, kalbinize. Onları namaz temizler işte. Teheccüd kılamıyor musun? Teheccüd kılmaya niyetlendin mi? Kerem'i boğul Allah'ım! Kerem muamele buyurur. Teheccüd kılmaya niyetlenip, kılamazsan, uyanamazsan. Tıpkı o teheccüdü kılmış gibi sevabın yazılır. Merak etme sen. Sen, sen kalbini temiz tut. Allah'a yönel yeter ki. Niyetlen! Niyetlen! İyi şey yapmaya niyetlen. Rahmeti geniş Allah'ın bütün rahmetine muamele buyurduğunu göreceksin. Hisse kapacaksın. Nasipsizlikten Allah'a sığınacaksın. Ve en sıkıştığın ve en daraldığın anda Allah'a sığınacaksın. En daraldığın anda namazla Allah'tan yardım dileyeceksin. Huzeyfe anlatıyor. Resulullah'ı gördüm diyordu. Zor bir işler başı bulutlanınca, karşılaşınca Fahri Kainat kendini namaza verirdi. Ne güzel ya, ne güzel. Sevgiler sevgilisi nasıl problemlerin çaresini vermiş, hastalıkların tedavisini nasıl vermiş. İmam Ahmet'in rivayeti bu. Kendini namaza ver sıkıştığın zaman, Bizim vatandaş ne yapıyor? Sıkışınca kendini içkiye veriyor. Senin peygamberin kendini namaza verdi. Bu, bu işi peygamber senden iyi bilir. Vahiy ondan öyle istedi. Allah ondan öyle istedi. Peygamberin yaptığını yapsana sen de. İçkiden ne fayda var? Cebine zarar, sıhhatine zarar, akılına zarar, ailene zarar, ağırlığına zarar. Ciddiyeti ne zarar, ne faydası var? Ne fayda gördün içkiden? Sonu nedir? Ya, ya siroz olmaktır, ya heder olmaktır. Tarumar olan bir hayat. Hocam dönerim ben, Dönemezsin dönemeyebilirsin kardeşim, dönemeyebilirsin. Elinde belge mi var? Yarına kadar yaşayacaksın diye sana gökten ilham mı geldi? Tövbe ederim hocam. Hocana da tövbe nasip olmayabilir. Sana da olmayabilir. Ne bu laf ne? Ne bu atalet? Ne bu başıboşluk nereye gidiyorsun? Sorsana kendine. Ben niye yaşıyorum? Ben neyim? Ben kimim diye sorsana kendine. Ben kimim? Bu dünya hayatı oyuncak mı sanıyorsun? Kitaplar oyuncak mı sanıyorsun? Peygamberleri oyuncak mı sanıyorsun? Güneşi oyuncak mı sanıyorsun? Ölenleri yalandan öldüler mi sanıyorsun? Ahin Ne kadar yazık Ne kadar yazık Hayalim de yitirdik, ne kadar yazık, tarımar oldu her şey, ne kadar yazık. Dönemeyebilirsin, ne kadar yazık. Hayatın tarımar olacak, niyetlerin tarımar olacak, projelerin tarımar olacak, dönüş isteklerin tarımar olacak, kapanacak bütün kapılar, dönemeyeceksin, her şey tarımar olacak, yazık değil mi sana? Ebu Hureyre'yi hatırlıyorum. Büyük hadis dahisini. Bir cenaze gördüğü zaman ayağı fırlardı. Şahane parmağını göğe doğru kaldırırdı. Ve tuzaklarından şu dümle dökülürdü. Haydi git arkandan biz de geliyoruz. Haydi git arkandan biz de geliyoruz. Bir önünün arkasından bunu diyecek kadar kalbin emin mi kendinden? Kalbin rahat mı? Serfiraz mısın? Alnın açık mı? Rahat mısın? Haydi git arkandan biz de geliyoruz. Demesen de gireceksin. Demesen Bütün peygamberler felaket ve musibet anlarında namaz kılarlardı. Bu gece namaz kılacak mısınız? Allah için yası namazından sonra iki rekat nafile kılın. Secdesini uzatın, bol bol dua edin. Bol bol. Niye dua edeceğinizi iyi bilirsiniz. Gönlünüzden geçen bütün Rahmani şeylere dua edin. Ve secdenin başından bir on dakika kalkmayın. Gözünüzü kapatın. Önce Kabetullah'ı düşünün. Kabe-i etrafında halka yapan... Tavaf eden Müslümanları düşününüz, Kabe'nin kapısını düşününüz. Zemzem'in orada zemzem içer gibi sanki yapınız, yüreğini soğuyacak birden zemzem içmiş gibi. Orada Hicri İsmail'in orada iki rekat namaz kılmış gibi düşünün kendinizi. Sonra yeşil kubbeyi düşünün, mescidi saadetteki o zat. Allah'ın Resulünü ve iki dostunu düşünün. On dakika boyun cehennasından. Yüreğinizdeki bütün şeytanları bir tarafa atın. Allah'a sığının. i̇bn Abbas'a dediler ki oğlun öldü. İndi demeden iki rekat namaz kıldı. İnnâ lillâh ve inna ileyhi râciûn dedi. Allah'tan geldik hepimiz, ona döneceğiz. Dedi ki sonra ne yapmış ve ne işlemişsek kararı Allah verir. Namaz ve dua ile Allah'tan yardım dileyiniz. Namaz ve sabırla. dua ve sabırla veya çünkü sarat kelimesi iki anlama gelir. Hem dua hem namaz. Ve yine Hazreti Abbas'a İbn Abbas'a dediler ki Allah Resulü'nün hanımlarından biri vefat etti dediler. Hemen ini verdi bineğinden secdeye kapandı. 2 rekat namaz kıldı. Neden diye sordular. Dedi ki Resulullah bize bir felaketle karşılaştığımızda secdeye kapanmamızı emrediyordu. yani namaza meşgul olun diye Müslümanların annesinin vefatından ölümünden daha acı ne olabilir ki dedi ve büyük bir zatın sahabeden Hazreti Übaden'in vefatı yaklaştığında şunu dediğini duyarız hiç kimse arkamdan ağlamasın Ruhumu Allah'a teslim ettimde herkes abdest alsın, sonra da mescide girerek namaz kılsın, sonra benim için Allah'tan mağfiret dilesin. Sonra cesedimi kabir çukuruna koyun diyordu. Hazreti Nadır diyor ki bir gündüz vaktiydi korkunç bir karanlık çöküverdi birden. Koştum Medine'de Hazreti Enes'i buldum. Dedim ki Resulullah zamanında böyle bir şey oldu mu? Dedi ki Allah korusun. Resulullah'ın zamanında rüzgar hızı esseydi şayet. Kıyamet kopar diye ikimizden bir endişe duyardık da mescitlere koşardık. Sıkıntı esnada Sıkıntınızın en çoğaldığı En daraldığı esnada Allah'a soğunun Ve namaz kılın Namaz büyük bir devlet Namaz büyük bir rahmet Musibetlerden kurtulmanın yoludur namaz Huzura kavuşmanın yoludur Rahatlamanın yoludur Sıkıntılardan çıkışın yoludur Ve İbn-i Sirin'e nispet edilen müthiş bir söz Bana diyor deseler ki iki şeyden birini tercih et ya iki rekat namaz kıl veya cennete gir. İki rekat namaz kılmayı cennete girmeye tercih ederdim diyor. Neden diye sordular İbn Şirin'e? Dedi ki çünkü cennete gitmek benim hoşnut olmam içindir. Namaz ise Rabbimin hoşnut olması içindir. İbn Şirin zaymisit tayyibin yana girildim dendi ki ona ey Ebu Umame adamın biri senin şu hadisi Resulullah'tan naklettiğini söylediler sen demişsin ki Resulullah şöyle buyurdu kim ki güzel bir şekilde abdest alır sonra farz olan namazı kılar o gün ayaklarının yürümesinden Ellerinin tutmasından, kulaklarının işitmesinden ve gözlerinin görmesinden doğan bütün günahlarıyla içinden geçirdiği kötülüklerden dolayı bütün günahları bağışlanır. Doğru mu? Ebu Umame şöyle dedi ''Vallahi ben bunu Resulullah'tan çok defa işittim.'' Ahmet bin Hanbelin rivayet Ne müthiş Ne müthiş bir hadis Ey namaz kılmamaya devam eden kardeşlerim, duyuyor musunuz bu hadisi, duyuyor musunuz, yetmiyor mu bu hadis size, daha ne istiyorsunuz, daha ne istiyorsunuz? Bu kadar cömert bir Rab varken hangi şeyin peşindesiniz, hala şeytanların peşinde mi koşacaksınız? Derler ki İmam-ı Azam Kuddise Surru abdest aldığı su abdest azalarından yere dökülürken hangi günahlarının onunla yıkanıp döküldüğünü hissettim dermiş. Abdest suyu hangi günahlarımı siliyor İmam-ı Azam olmak. Doğru hiçbirimizin haddi değil Muman bir Sabit olmak. Lakin gittiği yoldan gitmek biz ona talibiz. Onlar gibi olmaya değil haddimizi biliriz. Talip olduklarına talibiz. Ehli keşif tasavvufun incelik ve zarafetini bilen ve yaşayan sözde değil, hakikate yaşayanlar. Abdest duyunun hangi günahların sildiğini bilirlermiş, anlarlarmış. Ve Hazreti Osman'ın bir rivayeti hiç kimse namazların günahları affedeceğinden dolayı kendine güvenmemeli. Yani dedi ki kişi, "Ey namaz beni günahlarımı affettiriyor. O halde namazdan sonra işlemeye devam edeyim." Allah böyle bir pazarlığı kabul etmez. Olmaz öyle şey. Bu pazarlıktır. Sen günah işlersen bile Allah sana merhamet eder. Bizim anlattığımız rivayet etimiz hadisler bunu anlatıyor. Namaz kıl günah işte, namaz kıl günah işte. Bu oyuncak hale getirmektir. Ve Abu Hurairah diyor ki, Kuda ailesinden, aşiretten olan iki adam Resulullah'a geldiler, Müslüman oldular. Onlardan biri hemen şehit oldu. Diğeri ise bir sene sonra öldü. Sonra normal ölümle yani şehitlik değil. O bir sene uzun yaşayanın şehit olandan önce yönete girdiğini rüyamda gördüm. Halbuki şehidin derecesi çok daha yüksektir. ''Önce o cennete girmeliydi diye hayret ettim.'' diyor Ebu Hureyre. Resulullah'a bildirdim. Allah'a Resul dedi ki ''Sen hayret mi ettin?'' ''Hayret ettim ya Resulallah.'' dedim. Dedi ki ''Daha sonra ölenin sevaplarının ne kadar çok olduğunu görmüyor musun?'' O bir sene uzun yaşayan, o şehitten sonra bir mübarek Ramazan'ın tüm oruyunu tutmadı mı? ''Tuttu.'' Şu kadar altı bin rekaat ve şu kadar şu kadar rekaat namazı bir sene boyunca kılmadı mı? Kıldı ya Resulallah. Sustu Resulallah. Anlattı anı anlatacağını. Daha uzun yaşayan daha çok namaz kıldığı için daha önce cennete girdi. Ötekinin mertebesi çok daha yüksek olabilir ayrı mesele. Ama namazın kıymetini burada bildiriyor Resulullah'a, rüya aleminde. İki kabileden iki adam Resulullah'a geliyor. Beraber Müslüman oluyorlar. Biri çok gayretli, hareketli. Ve bir savaşa şehit oluyor. Öteki gece, Daha sonraki sene vefat ediyor. Ebu Tal, Talhazeti hadi o, o rüyayı görenlerden biriden. Başka sahabiler de rüyayı görmüş. Diyorlar ki, rüyamda kendimi cennetin kapısı önde durdum, gördüm. O iki kişinin de orada olduğunu gördüm. İçeriden bir melek geldi ve bir sene sonra vefat edeni içeri soktu. Şehit olan orada bekledi, kaldı. Bir müddet sonra içeriden bir melek daha geldi. O şehidin de girmesine izin verdi. Bana da dedi ki rüya aleminde senin vaktin gelmedi sen geri git dediler. Sabah olunca rüyamı insanlara anlattım. Hayret ettiler, şehit daha önce girilmeliydi dediler. Sonra Resulullah'a vardık. Allah'a Resulü anlattık. Dedik ya Resulallah o şehit oldu. Hem de o din yolunda daha dinamik, daha böyle üstün gayret sahibiydi. Ama ikincisi daha erken girdi. Allah'a Resulü cevap verdiler. O bir sene sonra ölen kişi... Bir sene boyunca daha fazla ibadet etmedi mi? O bir Ramazan daha çok oruç tutarak O şehitten daha çok oruç tutmuş olmadı mı? Şüphesiz öyle dediler Allah Resulü devam buyurdular O bir senelik namazların içinde Allah'a daha çok secde etmedi mi? Evet dediler Öyleyse dedi İkisinin arasında yerle gök kadar fark vardır Efendi, sevgililer sevgilisi. Yemle gök kadar sana salat ve selam olsun. Derken kapı açmıyor muydu aslında? Resulullah'ın gözünün nuru dediği şey ibadeti yapmak konusunda niye bu kadar gafilsiniz? Neden bu kadar? İbn Mesud anlatıyor radiyallahu anh. Allah Resulü duyduğum işare diyordu her namaz vakti geldiğinden Bir melek kalkar ve der ki, ey Ademoğlu, kalk da yaptığın günahlardan dolayı kendi üzerine yaktığın cehennem ateşini söndür. Bunun üzerine iman ehli olanlar kalkacak, temizlenecek, abdest alacaklar, sonra öleyi kılarlar. Bu sonra sabahla öğle arasındaki işelikleri, küçük günahları bağışlanır. İkindi olunca yine öyle olacaktır. Akşam olunca yine böyle. Yası olunca yine böyle olacaktır. Ondan sonra insanlar uyuyacaklardır. Bunlar bir kısmı şer içinde geceleyecekler. Yani maazallah zina etme gibi, hırsızlık yapmak gibi. Bir kısmı ise hayu da geceleyeceklerdir. Namaz kalacaklar, zikir yapacaklar. Tehcüt kalacak, Kur'an okuyacaklar. Ne mutlu o güzel olanlara, ne mutlu namazdan sonra namazlarında şer bulaştırmayanlara, namazdan akabinde Allah'a yeniden dönenlere, sabahlara kadar sece aleminde. Ya kıldınız mı? Günah işemeden başınızı yastığınıza koydunuz mu? Allah'ın beni teheccüde kaldır dediniz mi? Kalkmamış olsanız da iyi. Bütün geceyi namaza geçirmiş gibisiniz. Bundan daha büyük bir hazine var mı? Söyler misiniz? Allah'tan kim daha çok cömert olabilir? Ve Ebu Katale Diyor ki Ebu Davud'un İbn-i rivayetinde Allah Azze ve Celle buyurdu ki, Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Kendi katımda verilmiş bir söz var. Kim o namazları tam vaktinde kılarsa mutlaka onu cennete sokacağım. Kesinlik. Kim de o namazları kovmazsa kılmazsa ona verilmiş hiçbir sözüm yok. Hadisi anlıyor musunuz? Kim beş vakit kılarsa onu cennete sokacağım. Sözüm var diyor Allah Azze ve Celle hadisi kutsi'de. Kim de o namazları korumaz kılmazsa ona verilmiş hiçbir sözüm yok. Bundan daha açık söz olur mu? O halde vakit kaçırmayın. Zaman daraldı. Vakit dar. Mevsim geçiyor. Ömür tükeniyor. Her takvimden düşen yaprak ömrünüzün biraz daha gittiğini gösteriyor. Bak etrafınız boşalıyor. Eski dostlar yok artık. Komşudaki hanımefendi vefat etti değil mi? İki gün önce minareden salağı duydunuz değil mi? Gitti biri daha. Gitti biri daha diyorsun. Bir günde senin için diyecekler gitti biri daha. Bir gün sen de karşı yakayı ziyaret edeceksin. Karşı yakayı ziyaret etmeden önce Allah'ı ziyaret et. Allah'ın Allah'ı ziyaret et. Secdeye değil. Bir şey kaybetmezsin. Çok mu zor? Çok mu? Bir dört rekat yassı kılmak çok mu zor? O kadar da mu zor ya? Demiyorum, ben kılamayınca rahatsız oluyorum, hukum gelmez, rahatsız olurum. Ve Ebu Davud'un bir rivayeti, dikkat ediniz. Belki bu gece anlatacağımız son hadis bu olacaktır. Sahabeden biri diyor ki, Resulullah'ın sahabesinden biri bize şöyle anlattı. Biz Hayber'i fethettik. İnsanların ellerinde mal vardı, mülk vardı. O sırada bir adam geldi. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben bugün öyle bir kar ettim ki şu meydandaki insanlardan hiçbiri benim kadar kazanamadı." Allah Resulü'b sordular: "Ne kazandın? Ne kadar kazandın?" Dedi ki: "Ya Resulallah, durmadan aldım, sattım. 300 kadar 306 altın kadar büyük bir para kazandım. Büyük bir zengi. Allah Resulü şöyle buyurdular Senden daha çok kazananı Söyleyeyim mi Senden daha çok ticaret yapmış olanı Söyleyeyim mi Adam hayret etti Kim benden daha çok kazanabilir Mümkün değil Kim ya Resulullah dedi Allah Resulü şöyle buyurdular Farz namazından sonra iki rekat nafile namaz kılan iki rekat Senden daha çok kazanmıştır Yetmiyor mu bütün bunlar? Şu ay, üç ayın rahmetinde, üç ayın güzelliğinde bütün bunlar yetmiyor mu? Eğer bütün bunlar yetmiyorsa hala, bütün bunlar yetmeyecekse hala doğrusu bizim diyecek çok şeyimiz yok. Kapı açıktır. Rahmetin kapıları sonuna kadar açıktır. Sizi o rahmete, o güzel mevsime buyur ediyor. siz kapı biraz zorlayın yeter ki yeter ki Allah'ım sana döndüm mağfiret et Allah'ım rahmet et Allah'ım kapına geldim koma